Elhamdülillâhillezi hedâna lihâdâ ve mâkûnnâ nehtediyel evlâ en hedâna allâh ve mâ tevfîkîmâ ac-sâmi illâ billâh leqâd jâet rsûl-u rabbina bilhak sallu alâ rsûlina Muhammed Allah'u salli alâ sallu alâ tabibu kulûbina Muhammed Allah'u salli alâ Qallu ala şefii'i zhunubna Muhammed. Allahum salli ala seyyidina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 Hac bil La ve Ve La Azim. Kıyamet alametleri ile ilgili dersimizden. Deccal'la ilgili bölümdeyiz. Bu derse Deccal'ın şekli, şemali ve fitneleri hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Rabbim cümlemizi bizden gelecekleri onun şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi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 Burada da tabi bazı iktilaflar varsa da bunlar kesin de hangi göz olduğu meselesinde. Bazı yerde iki göz ama e, bazı rivayetlerde efendim gözün yanında bir et var. Kalın bir et. Deri parçası baya belirgin bir şekilde gözü kapatacak şekilde, gözü kapatmaya yakın bir şekilde bir et gözünün kenarında var. Şimdi tabii bu adam insan Yahudilerden olan bir insan. Tabii bazı rivayetlerde tam insan, ana babası insan. Bazı rivayetlerde cin karışımı var. Yani e, efendim cinlerin de bazı çocukları oluyor. Cinle evlenip de çocuk doğuranlar da oluyor. E, bunlar önümüzde daha ziyade vuzuğa kavuşuyor. Bu mel'un ilahlık taslayacak. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne rabbekum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 Rabbinizim. Onun için Mehmet Akif gittiğinde e, Mısır'a mumyalanmış haliyle tabii o Kur'an-ı Kerim'de geçen firavun değildir. Allah eleme İngiltere'deki müzede sergilenendir. Çünkü o sahilde bulundu.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 suylan kuma diyor rüzgar vursa gibi suylan kum karıştığında rüzgar vurup da ona öyle bir şekil verse gibi bir hal. İki gözün arasında şurada ne yazıyor? K F R. Harf olarak ama huruf-u mukatta olarak yani kefere diye böyle Kur'an'da okuyorsun. Bir, bir elif be de vardır hani K ayrı, F ayrı, R ayrı işte öyle. Ama onu birleştirdiğin zaman kefere yazar, öyle değil. Harfler tek tek, iki gözün arasında efendim yazılıyor. Okuma yazma bilsin, bilmesin. Aa, Müslüman olan herkes okuyabiliyor. Yani okuma yazması olmasa da Müslüman ol olduğu zaman Allah ona onu okutuyor. Fakat kafirler okuyamıyor.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 o hülaküler mülaküler, o Moğol Tatarları, suratlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep tarif ederken ne diyor böyle? Kalkan gibi böyle şey gibi değişik suratları var ya o millet çok uyacak. Teccala. İspahan Yahudilerinden de 70 bin kişi üzerlerinde efendim yeşil taylasanlar var. Yani şallar. Üzerlerinde yeşil şal olan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 Güneşi batacakken, güneş batmadan batıya ondan evvel güneşten evvel gidecek. Allah Allah. Topuklarına kadar denize, en derin yere kadar topuklarına kadar denize dalacak, oraya kadar üste kalabilecek vesaire. Hadis-i şerifler böylece devam edip gidecek. Birkaç hafta içerisinde tabii bu konuyu da derleriz, toparlarız Allah'ın izniyle.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 e gösterirse inanacak mısın mesela yani? Bu böyle bir şey istenmez ama laf gelişi yani. E şimdi adama diyorlar sen, senin ne mucizen var? Peygamber de mucize şarttır. ediyor diyor e göster bakalım göstereyim. Ne diyor? Geliyor ağacı çağırıyor. Ey ağaç gel. Ağaç onu mu takar? Ağaç duruyor. kütük ha?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 Bir dönere millet kanar yani. Yüz yaşında nene yani çarşaflı marşaflı e ne oldu nene niye sen bu adamın peşine gidiyorsun diyor. E hakkı geçti bize dönerini yedik. <gülüyor> dönerini sen uyanık olsana hem dönerini ye hem de peşine gitme. Cahiliğin ne lüzumu var? Bizim de bir ekmek yedirdin mi? Hele bir de döner de varsa. Tamam. O da döner. Döneri gördü mü döner. Efendim, şimdi iki tane ırmak yanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. Ma'ahuma ma'ahu nehrani ene a'lemu bihi ene a'lemu bihi minhu. Yanında iki ırmak var diyor. O iki ırmakları ben ondan iyi biliyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne ırmaklar olacak? Bir ırmağına nehrun ve kulleül cenne bir ırmağını cennet diye gösteriyor. Vennahruyu <gülüyor> bir ırmağın cehennem diyor gösteriyor. Femen udghilallazi yusammihil cenne fevennar. Onun cennet dediği ırmağa giren cehenneme girdi. Ve <gülüyor> Cehennem dediği ırmağa giren cennete girdi. Bu imtihan zor. Şimdi hadis-i şerifte Lâ ene'lemu bima ma'a'd-deccâl Ben deccalın hünerlerini ondan iyi bilirim diyor. Allah bana bildirir celle celaluhu. Ma'u nehrân ırmak akıyor. Hadu Bir tanesi herkesin gözü önünde görünüyor ki bembeyaz su. Ve lâ Göz gözüşünde görünüyor ki tutuşmuş ateş. Siz nereye gireceksiniz? Siz nereye girersiniz? E, ateşe kim girer? Ee, burada berraksu var ya ama bak ne buyuruyor Muhammed Mustafa Allah. sallallahu teala aleyhi ve selleme. Femma in idraka zalike ey benim ümmetim içinizden kim o zamana yetişirse felyeddin nehrulle <Nessiz bir> yarah naran vel yagmid semmel yutra sefelye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 ya o teccal çıkana kadar hoca senin de dediğine göre zaten 160-200 sene hiç bana uğramaz. Bana ne diyorsun ama öncesinde teccallar var. Ela inne beyne yedis saati Deccacile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı? Kıyametin öncesinde çok teccallar var. Bazı hadislerde 30 küsur olarak sayıveriyor. Ela ve mudillun Onları tarif ederken saptırıcı önderler.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 Hacca gitti geldi de, şadırvanda aptes alıyor, Akcızı da, atmaca vardı Allah rahmet eylesin Efendi Hazreti çok şiverli onu Ay doğru tabii, ağlar ağalık, önemlidir küçük yerlerde daha belirgin. Ya bu adam da hep ömrü hayatı dinsiz imansızların peşinde geçmiş adamlar diye tanındığı için, ya bu hacca da gitse ne olur mu olur buna hiç, yani Allah kabul etsin deneyecek adam.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 Ben de diyorum, döndüm dedim diyor. E peki madem sen İslam'a İslam inanmıyordun, İslam'ın nişanlarını beğenmiyordun, efendim, ne gittin Mekke'ye de orada tünelde de ölecektim de millet de seni şehit oldu zannedecekti? Dedim diyor işte, şikayet ederim seni bilmem ne, etmeyenin de dedim diyor. Ondan sonra <gülüyor> konu kapandı diyor yani. E şimdi adam, aman diyor Arabistan gibi oluruz. E ne olacak Arabistan, ne var Arabistan?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 e bunlara gözümüzü kapatıp da şimdi neresinde neresinden ne medeniyet arayacaksın? Ama ne diyorum sana? İşte o dekkallar ne yaparlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem cenneti cehennem gibi, cehennemi cennet gibi gösterirler. Siz de aldanırsınız. Ya. Tabi Allah Teala dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. Demek lazım. Aksi takdirde tabi bana deccal bir şey yapamaz, Deccal çıksa adamı mahvederim falan. Böyle de konuşmak bir Müslüman'a yakışmaz hani şimdi. Adam şeytan bana bir şey yapamaz deyip duruyormuş da Efendimiz hazremiz çok anlatırdı. Ee, şeytan da demiş şundan bir görüşelim ya. Hep görüşüyoruz Zaten de erif esir almış şeytan da erifin haberi yok şeytana etiroldüne demiş neyse. Şey? Efendim sen demiş sen misin o falan? Kim misin sen ya falan? E, sen demiyorsun bir şeytan bana bir e şey? Ben şeytanım demiş. Hadi ya falan.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 Müslim rivayetine ma'u cibâli hübz ve lahm ve nehrum minmâ etten, ekmekli etten dağlar var, yanında sulardan ırmaklar, su ırmakları var. Çok hadis-i şerifler ma'u taham ve şarap, yiyecekler var, içecekler var, ma'u mislul ve nâr, cennet gibi, cehennem gibi, efendim yanında örnekler var. İbn-i Mesud'den rivayette ma'u cevelun minmarak, çorbadan, efendim etli çorbadan, sıcak hiç soğumuyor.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 Acaba hakiki midir bunlar yoksa göz boacılık gibi bir hayal ürünü müdür diye burada ihtilaf var. Ben tabii ikisini de söylemek durumundayım. Alimlerin görüşlerini e, söylüyorum. Muhire İbn Şurbe sahabeden radıyallahu an Buhari ve Müslim hadisinde buyuruyor ki "Küntü'ükziru misal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ani Deccal." Ben diyor Deccalı Resulullah'a çok sorardım sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal konusunu çok sorduğum zaman fekale ve ma yedurruku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 ''Ulâ'ikellezîne taba'allâhu alâ kulûbihim vetteba'û ehvâ'ehum'' Sana kulak veren münafıklar var. Sohbetleri dinliyorlar. Sonra senin yanından çıkıyorlar. İlim sahibi sahabelere, Ebu Bekis'e karşı gibi gibiler yanına geliyorlar. Demin ne dedi ya? Böyle terbiyesiz adam var. Alay etmek için. Demin ne anlatıyordu orada diyorlar. Onların diyor Allah kalplerine mühür vurdu. Onlar nefislerinin arzularına uydular. Hazreti Ömer'e çıkacak sakinin ki yahu eşeğinin kulakların arası kırk karşın şura şöyle bu nasıl bir şey yani buna inandın mı sen dediğin zaman ne yaparsana? İşte gel inandırayım seni de. Niçin? <gülüyor> Müslümansan inanacaksın. Öyle ne dedi ya, bu nasıl iş ya demeyeceksin. Münafık mısın sen? Efendim, şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o muhiri hazretlerine, yani sana ne zararı olur dedi. Ya Resulullah işte, yani sahabe nasıl inanmışlar ki diyorum. Bak bu, buhari Müslüm'de bu. Yani diyor ki işte,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 için diyor. O ateş görünen soğuk sudur. Oradan da anlaşılıyor gibi göz boğacılık ve dış görünüşle içerisi farklı olacağı anlaşılıyor. Fakat tabi İbn Arabi Hazretleri gibi Kazı İbn Arabi, Muhittin Arabi değil bu. Maliki müctehitlerinden Fas'ta ziyaret ettik. Kazı İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki o, bu Allah'ın kullarına bir imtihanı olacaktır. Onun için bu hakikattir. E buyurduğu bu mana nedir?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 i̇bn Umar radıyallahu anhla nimad ediliyor اِنَّ لَوْ ثَلَاثَةَ سَيْحَاتِ يَسْمَعُهَا اِهْلُ الْمَشْرِقِ وَهْلُ üç kere bağıracak öyle bir böğürecek öyle bir ses vermiş Allah bağırıyor, dünyanın her tarafı duyuyor ya doğu ve batı böyle bir say, üç kere o bağırış yapacak وَيْتَنَاوَلُوا الطَيْرُ مِنَ الْجَوْءِ وَيَشْف۪يهِ فِي الشَّمْسِ الشَّيَّةِ havadan diyor kuşu kapacak Güneşte de pişirecek hemen. Böyle bir artık yaratık. Ennehu Hüzeyfer'in hadisinde innehu yekûzul bahra fil yom felâfe havdat günde üç kere denize dalıyor la ebluğu hükveyi derin yerler topuğuna geliyor. Gelmiyor bile ve ihdadi etti onun öbürüne bir eli öbür elinden uzun. Fe meddtu tawile fi al uzun elini denize sarkıtıyor feblughu o dibini buluyor denizin. Feyukhrucu min al-hitan istediği balığı çıkarıyor. Bunlar fitneleri daha ne fitneleri ne fitnelerim? Innehu yaghruju fi khaffeti min al-din ve idbar min al onun çıktığı zamanda din çok zayıf düşmüş olacak. İslam çok zayıf Tamamen yani bir şey bilen kalmamış. İlim diye bir şey kalmamış. E ulemanın ölmesiyle ilim elden gidiyor. 150-200 senede acaba ne kalır? Şu Osmanlı'daki alimlerden 40-50 sene 60 sene içerisinde değil mi? Emin Saraş Hoca, Allah selamet versin. Diyor anlatıyor işte. Ben diyor İstanbul'a geldiğimde o zaman 60 tane dersi an vardı. Fatih Camisi'nde 48'lerde mi? 43'lerde, 48'lerde 60 tane dersham Ömer Nasuh Efendi gibi Şimdi kaç tane var? Bir tane dersem şu anda kalmadı. E vefat ettiler e, onun için اَنَّ اللّٰهَ لَاَكْبِظُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاءِ اِنْ min مِنَ ibad وَلَاكِنْ يَقْبِظُ ilm, بِقَبْظُ Allah ilmi diyor, milletin kalbinden söküp almaz. Hocalar gece âlim yatıp da sabaha cahil olarak kalkmaz. Ve lakin Allah ilmi alimleri öldürerek alır. Hatta <tuh> izâlem mükü âlimen âlim kalmadığı zaman اتَّخَذَنْ نَاسْقُ حُسَنْ جُحَالَنْ insanlar cahil adamları lider seçerler. فَشُولُوا bir غَيْرِ عُلِمٍ Onlara sorarlar, onlar da bilgisizce fetva verirler. فَضَلُوا <tuh> وَاَضَلُوا <-i> Kendileri de sapıtırlar, milleti de saptırırlar. Adam e adama sorar, ya bu de deccal medcal mıdır buna uyalım mı, uyumayalım mı, olur mu canım Net deccalıdır uyun der, millet de uyar. İlim, deccalın çıktığı zaman ve dönem ilim kıt olduğu, ilmin insanlardan yüz çevirdiği, dini çok zayıf olduğu bir zaman فَلَا اَبْقَٓا اَحَدٌ يُحَاجُّوا فِي اَكْثَرِ الْعَرْضِ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 tamamen unutulmuş yani bu deccal konusu bu alametler bu dersler yapılmayacak. Onun için birden millet şaşak alacak. Nasıl bir hadiseyle karşılaştıklarının farkında olamayacaklar. Ve inne eksera <Sessizlik> mattebihu'l a'rab Kadınlarla bedeviler yani bedevi Araplar olsun. Her milletin bedevisi var. Yani işte kültürsüz, cahil efendim şehirlerden uzak yerlerde bilasa yaşayanlar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 Erayte. İm ba'stü leke ebake ve ba'stü leke ummeke. E teşhedü Şu rabbuke? Şa Anam babam var mı? Yok. Öldü mü? Öldü. Ne kadar oldu? 10 sene, 20 sene oldu. Ben sana ananı babanı dirilteceğim. İnanacak mısın ben senin Rabbin olduğuma? Hadi hadi git içine işte, yapamazsın ya. Ne yapamam ya? Fequlü tamam iddia laç. İnan, inanacağım tamam. Anam babamı dirilt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 Fekulanla o bir de gelmekle de kalmıyor. Diyorlar ona ki: "Ya bunen yetbeu fe inne Evladım, yavrum yapma bak. Rabbin artık görünmeye başladı. Rabbin açığa çıktı. Rabbine inen Görüyor musun? "Fetbeu." O da efendim ona uyacak. Millet Allah Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki: "Ve inne kum"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 Müslümanlar da o kadar cahil olursa, durum bu. Onun için Hz. Hüzeyfe radıyallahu anh buyurdular ki, لَوْخَرَجَدْ دَجَّالُ ف۪ي زَمٰنِكُمْ لَرَمَتُ bil بِالْخَزَف۪ي Ey sahabe-i kiram! Deccal sizin zamanınızda çıksa, kimsenin ona uyması bir yana, sizin bu Medine'nin sabisi sibyan çocukları ona taş atar da kovalar. Hadi git işte. Amin. Sübhane Rabbil, alel alel rabbil Alemin. Salatu ve selamü ala səhid el murcili Muhammed mu ala aleyhussalām ijmā'īn. Allah minnān səlūk el cennə. Nāʿudu bika min el nār. Allah minnān səlūk el cennə. Nāʿudu bika min el nār. Allah Ma qarrob eliha min qabli muʿamel. Nāʿudu bika min el Ma qarrob eliha min qabli muʿamel. Allah minnān səlūk el cennə. Ma min qabli muʿamel. Allah minnān səlūk el cennə. Ma qarrob eliha min qabli min Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem fe entel musta'anu aleykal velag vela hamle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Allahümme nâne seolüke minel khayri kullih acilih ve acilih ma'alimna minumma lemna'alam na'uzubüke minelşerri kullih acilih ve acilih ma'alimna minumma lemna'alam vahumma mâ qadaytelnâ miqadâ ve cealâk vettehu râşedâ ve benâtinâ m'dedunke rahme ve heilâna min emrina râşedâ Allahümme inna na'udzu min azab jahannam. Na'udzu min sharri mesihid dajjal. Na'udzu min fitnetil mahya wal mamat. Na'udzu bika min azabil qabr. Wa na'udzu bika min ma'sami maghram. Ya rahamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. olan imanımız hürmetine. Amin. Okuduğumuz dinlediğimiz hadis şeriflere olan itikadımız bereketine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 bu sohbetimiz sohbet cemaatimizin hep ruhlarına ulaştır ishal ile. amin ya Rabbi özellikle sohbet cemaatimiz olmaz fakat ta Adem Aleyhisselam'a kadar geçmişlerimiz ecdadı, ceddatımız, dedeler, neneler demiz, imanla ölenlerin ruhlarına hediye gönderiyoruz buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem hamdüm ve hediyemizi ulaştır hepsinin memnun eyle bu alek cuma gecesinde mesrur eyle kabilen razul tum riyadul cinane ile azab olanların azaplarını bu şahadetler müdde cuma gecesi bereket ne deforuf izale eyle. Hem bizler de son nefeste nasip olmak için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu kelime şahadetlemiz dünya ahirette ayırma, ehlinden ayırma, bunla yaşayı bölmek nasip eyle. Amin ve hürmetullaha ve yasin ve selamun alel mursalin velhamdülüke ya rabbel alemin Dualarımızın kabulü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkımızda hayırlı şahitliği ve şefaatliğinin müesser olması için buyurun Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah Es salatu ve selam aleyke ya Habiballah Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyid seyyidel evveline vel ahirin ve selamun ala al-mercelin ve al-hamdulillah rabbil alamee ila صلى الله وتعالى علیه وآله وصحابی مشايخنا كافر لا رفع الدهباب مخصوصا ولا أروانات حاضرين الفاتحة